Açık Deniz'in herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta e, yine konuk trafiğinde bir karışıklık oldu. Dolayısıyla arşivden bir e, program tekrarı yapacağım ama ben çok da şikayetçi değilim. Bugün size dinleteceğim program aşağı yukarı Açık Deniz'in ilk yıllarında yani 23 sene falan önce. E, Oktay Sönmez'le yaptığımız bir e, söyleşi bu Alicentrola ile birlikte. Zaten dinlerken ne kadar eski olduğunu tınısından anlayacaksınız. sohbet O zamanlar sohbetlerin altından bir müzik geçerdi. Hani şu asansör müzik gibi bir şey. Sonra ben zaman içinde ondan hiç hoşlanmadım. Sonra dalga ve mart sesleri koymuştum. Sonra ondan da vazgeçtim. Artık e, sohbetlerde arkada müzik olmuyor. Sanıyorum radyoda da bu uygulamayı sürdüren başka bir programda yok. Herhalde kimse müzik çalmıyordur. Peki e, 23 yıl kadar önce Oktay Sönmez'de yaptığımız söyleşi. Oktay Bey hoş geldin diyoruz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ee, benim Oktay Bey ile tanışmam birazcık tesadüfen oldu. Bir arkadaşımın bürosunda e, kahve... Molası vermiştim ki bir masanın üzerinde kocaman bir balina kuyruğu olan bir kitap gördüm. Bu i̇şte ne Türkçe dedim. Türkçe başlıklı değil mi? Evet. Bu ne dedim Cem arkadaşım sen bilmiyor musun bunu dedi. Hayır dedim baktım ve kitabın ismi Güneşi Hüzünüdür Kutup Denizleri'nin idi. Bu beni özel olarak Alican biliyorsun ilgilendiriyor evet. Kuzey rotası yüzünden Hı. ve sonunda Oktay Bey'le tanıştık. Evet. Alican Oktay Bey'i sen tanır. Açık Denizli'nin Oktay Bey, ee, bir denizci, aynı zamanda bir yazar. E, 16 Haziran 1935'te Fatsa'da doğmuş. Çocukluğunu ilk ve orta eğitiminde yaptığı Doğu Karadeniz kıyıları boyunca taze fındık dallarının yeşiline serpiştirilmiş balıkçı köyleri ve küçük kasabalarda yaşamış. 1950 Ağustosunda güney su vaporu ile üniversite imtihanları için İstanbul'a giderken deniz ve ufkun öteleri tutkusuna çoktan yakalanmış. 1954'te Yüksek Denizlik Okulu'ndan mezun oluyor. Deniz Kuvvetleri'nde bir mayın gemisinde yedek subaylığını yapıyor. Daha sonra da Denizcilik Bankası, deniz nakliyat filosunda gerçek deniz yaşamına başlıyor. Dünyanın çok sayıda uzak denizlerini, yakın denizlerini geziyor, değişik insanlar tanıyor. Denizi çileli, belalı, renkli ve mutlu bir serüven olarak yaşıyor. Daha sonra Amerika'da bulunuyor mesele ilgili olarak. Denizcilik, denizin nakliyatın temsilini yapıyor. O dönemde New York Marine Institute'da mesleki eğitimler görüyor. Evet. Türkiye dönüşünde de Deniz Nakliyat Uluslararası şirketinde chartering ticaret müdürü, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalışıyor. 82'de bürokrasiye alasmadık diyor. Kendi özel işini kuruyor ve de kitap yazmaya başlıyor. Doğru mu söyledim Muhtar Doğru. Hala denizle <gülüyor> ve gemilerle yaşıyorsunuz. Gemilerle yaşıyorsunuz. Yani i̇şte yazmaya da çalışıyor yazmada çalışıyoruz. Şimdi Aycan ben kitabı bitirdim. Sen daha tam bitiremedin galiba. Ee, çok büyük bir keyifle okudum. Gerçekten. Elimde sağlık Oktay Bey. Ee, Peki, eğer, sağ kitap zaman zaman bir aşk şiirine dönüşüyor. Evet. Zaman zaman bir öykü kitabı oluyor. Ee, zaman zaman bir belgesel oluyor. Zaman zaman bir ders kitabı oluyor. Ders kitabı. Ee, ee, o, evet. ee, Ben doğrusu bir duygu uyandı kafamda. Ben e, Oktay Bey e izin bunu bir soruya dönüştürmek istiyorum. Okta evet siz balina mısınız? Ee, hepimiz e, bir parça balinayız. Ya o kadar e, sanki bir balina yazmış gibi bölümler var kitapta Tabii. ve bir aşk var orada ve e, nasıl doğdu bu aşk? Şimdi efendim, e, biraz da birisi bundan bahsetmişti yani kitap hakkında bir takım yazılar falan yazıldı Hı -hı. ismini unuttuğum bir dost e, bir yazısında insanı balina da balina'yı insanda e, yazıyor. Oktay Bey demişti. Hı -hı. Ve e, ben bana sorarsanız romantize edilmiş bir araştırma Ben Balina'ya e bir tutku ile bağlandım. E, kitabın ön, ön sözünde zaten ne şekilde başladığı bu tutkunun Yözüm. var. Hı -hı. O tutkunun önüne geçemedim. Hı -hı. Zaten denizle haşır neşirim. Biraz da bir genetik bir olay. Benim bütün Hı -hı. ailem denizci. Evet. Dedelerim hem anne hem baba tarafından. Hı -hı. Hepsi denizlerde yaşamışlar. E... oralardan kromozomlardan falan geçmiş falan fakat ciddi bir haber değeri var bu kitabın çünkü bir Türk oturup böyle takoz evet, orası... gibi bir e, balinalar ile ilgili bir bir, balina. e, kitap gözlevi olağanüstü güzel e, kitapla ilgili bir şey sormak istiyorum ben hemen e, Kekeme Adil ne oldu? efendim Kekeme Adil'in izini maalesef kaybettim sanıyorum Kekeme artık yok bir de etsem, kısaca Keke Adil Açık deniz dinleyicileri, dinleyicileri bir, bir tanıtalım. Kısaca tanıtsak. Kekema Adil e, kitapta da gezdiği gibi çocukluk geçtiği gibi bir var. çocukluk arkadaşı. Ve e, o bölümü, kitabın o bölümü tamamen gerçek. Yani Hı -hı. hiçbir katkısı falan yoktu. Belki dediğim gibi romantize edilmiştir. Zaman Hı -hı. zaman e, şiirselliğe, zaman zaman acı gerçek bir darama dönüşmüştür. Ama Keke Adil bu dünyada yaşamıştır. Benim en yakın arkadaşım olmuştur. E, ben de onun... E, çok yakın bir artık. Üniversite yıllarında devam etti mi? Hayır, Abla hayır var. maalesef. Bu tamamen e, ilkokul e, ilkokul dönemi. 13-14 yaşının sayesinde. Yani. Enteresan bir olaydır. Çekema Hı -hı. Adil annesini o zamanlar e, tabii yol yok, arabalar Hı -hı. yok, kamyon yok, hiçbir şey yok. Her şey deniz ulaşımı. <Gülüyor> evet. Annesi de böyle bir motorla e, bir pazar yerinden dönerken Hı -hı. E, çıkan bir fırtınayla Hı -hı. kayalara giden bir e, tekneyle e, boğulup gitmiştir. Hı -hı. Daha fazla Kekema merak edenler kitabı okur. Kitabı okur. De. Bu arada tabii bir bilgi verelim Beysun istersen. Ama Kekema çok önemli bir karakterdir. Yani ee, anlaşılıyor. Ee, kitabınızda o anlaşılıyor. Ben şeyi vermek istiyorum. Ee, Oktay Sönmez'in kitabı Güneşi Uzunlu Hüzünlüdür Kutup Denizlerini Cem Yayın Evi yayınlamış. Evet. 1994 yılında. Evet, var, ee, var. Yani bahsettiğimiz kitap budur. Ee, bu aşağı yukarı kalın bir kitap yaklaşık 560. Ben aradım yani Biz programdan epey önce bulamadım. Hangi yayınevinde? Efendim Cem Yayın Evinde, Efendim, Cem yayın evinde e, e, e, e, şey yapıldı, e, basıldı. Nerede satılabilir? Ee, nerede, dinleyicilerimiz nereden bulabilirler? Bu Argon Kitabevi de var. Bunun da Gençlik Kitabevi'nde, tabii köyünde. Benim bildiklerim yani onlar. Mefisto da var, var ee, birçok evet. yerde var. Peki ee, e, kitaba dönelim tekrar. Ben dedenizi merak ediyorum. Biraz da dedemizi. Aa, dedemden başlarsak sabah eder. Bir kısaca özetleyelim. Dedem dedem, dedem e, dedemizi anlatın çıkışı. Dedem, çok etkilenmiş öyle görünüyor. Dedem, dedem hala bende yaşıyor. Yani bilmiyorum. Bir oğlum olsaydı ben de herhalde dedem o, oğlumda da yaşardı. Ama <gülüyor> benim e, oğlum yok. E, dedem deyince aklıma kocaman bir ses geliyor. Bir de kocaman eller geliyor. Hı -hı. Benim için şükür Reis, yelkenli, yani aykırı serenli yerken tam bar kaplı. Kaç metrelik kayıklar mı? Kayıklar, onlar. Yani nasıl kaç metrelik bir teknedir? Karadeniz'de kayıt. her şeye kayık diyorlar. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> ee, Karadeniz'de olanları bunların evet. tabii açık deniz e, barpaları değildi. Benim Hı -hı. dedim zaten dedim Karadeniz'den başka bir deniz görmeden. Tabii Yani yaptım. bu. Ee, Odessa'dan, Sivastoponya'dan mal çekiyormuş. O kadar. Karadeniz'de Karadeniz, mal çekiyorlar. Karadeniz çekiyor. trade'i derler buna. Ekstra ekstra diye bir de denilen bir beyaz un var. Aynı yani en değerli madde. O beyaz undan yapılmış ekmekleri. Evet. Yani unu değil, unu getirirlermiş zaten de. Hani biz şimdi bir yerden bir yere giderken pasta, pasta hediye evet. götürürler ya. Evet. O zaman pasta, diye bir şey yok. Evet. Ekmek götürüyorlar. Evet. Ekmekler böyle her biri. Böyle kollarınızda evet. kavuşturamıyorsunuz. Kocaman. Kocaman bir ekmek. Sorulara doğru zannediyorum bu Osmanlı sarayına da gelmiş. Hmm. O zaman tabii sultanlar İtalyan makarnacıları, fırıncıları tabii, falan tabii. yerleştirmişler. Hı -hı. <gülüyor> Onların pişirdiği ekmekler saray için tabii. Cennet Mekan namıyla evet, anılırmış. Tabii, tabii. O Rusya'dan gelen beyaz undan Cennet Mekan diye kocaman kocaman ekmekler yaparlarmış ama tabii saray ekmeği tabii. bunlar herkesin ulaşabildiği ekmek değil. Dolçe gıdalar değil. Doğru. Dedem'i sordunuz. Evet. Yani dedem'i sorunca ben heyecanlanıyorum. Ee, sizin gibi e, mikrofonla böyle fazla içli dışlı değilim ama biz yok. de acemi sayılırız. Şey. Heyecanlanıyorum diyordun. Elim ayağıma yani. dolaşmıyor. Yani ama sizin gibi e, artık e, benim için gemiler neyse, e, sizin için mikrofonu ama mikrofon benim için sizin için olan bir alet gibi değil. Evet. Her he de dedem'i içine girince, bayağı heyecanlanıyorum. <gülüyor> evet, iki tane kocaman el marifetli eller, yetenekli eller, halat diker, ağ örer, hı hı. tekne tamir eder, kayıkları e, façuna eder, e, yelken diker, denize ait ne varsa bilir. Hı hı. Benim için dünyadaki en büyük adam. Ondan büyük adam yok çünkü her şeyi biliyor. Denizle ilgili her sorduğum soruya cevap veriyor. En büyük denizci olsun. En büyük denizci Benim için Khristof Kolant kadar önemli bir adam. Eller kocaman, <gülüyor> ses bir Davudi, bir böyle bir isimle sizi çağırdı Böyle ortalık gürültü gibi bir adam. Şeyler kadar önemli oldunuz. Yani romanda bahsettiğiniz bu Whaler, Balina gemilerinin reisleri, kaptanları evet. var. İşte evet. Morgan var, Rester evet. var vesaire. Evet. Mesela oraya koyuyorsunuz. kitapta gibi. orada e, bir şey vardı biliyorsunuz. Bir İspanyol e, balıkçı gemisi e, La Coruna'ya döner. Hı hı. E, onu ben e, dedemden dinledim. Hı hı. Dedem de gene e, bir İtalyan kaptan Suvastafor'da fırtınadan çıkamıyorlar. Kapalı hapis kalıyorlar. kalıyorlar liman liman limanda kalıyorlar. Orada meyhanede, sohbette de, diyoruz. O kaç kişiden yani. geçe, geçe, geçe dedeme gelmiş. Oradan da bize gelmiş. Hatta o tabii e, bu hikaye böyle şekil değiştirirken öyle bir olmuş ki e, balinanın sırtında yemek falan pişiriyorlar adamlar falan. O abartılıyor artık. Masallaşıyor. Ola ki balina öyle büyülü bir canlı ki Hı -hı. masallaşmaya ve insanları bir masal dünyasına götürmeye çok uygun. Hı -hı. Yani. O, o zaman balinaya gelmişken hemen kitaba denedim yeniden. Gerçekten kitabınızda dedinizle birlikte ama ben kitapta bir kere çok ciddi şey gördüm ki siz gerçekten balina denen e, yaratığa aşıksınız. Yani neredeyse evet. bir felsefe haline getirmişsiniz balinayı. Ama aynı zamanda balinaları öldüren Balina avcılarına da aşıksınız. Yani onlara da inanılmaz bir onur bahşediyorsunuz kitabınızda. Şimdi efendim orada iş değişiyor. Şimdi balinayı yok eden bir endüstri var. yağı için, ticari değer Hı -hı. için. Gerçi balinacı bunun farkında değil. Balinacı denize çıkıyor. Alıyor çıkınını. Hı -hı. Kimsesi olmayan bir adam. Yani hayatını denizde Riski göze, riski göze göze Aa, almış büyük riski göze almış yani bir balinacının bir çocuğun daha denizi gemiyi bilmeden gemiye gelmesiyle 4 senelik 3 senelik 2 senelik bir seferden dönmesi arasında çok büyük. yani, yani evet. o, o doğa onu öyle bir yürüyor ki bir bambaşka bir adam evet, böyle bir bölüm vardı Hı. kitabınızda ee, anne çocuğunu 13 yaşında yolluyor ve ya bir olgun bir delikanlı <gülüyor> <gülüyor> olarak <gülüyor> karşılıyor sonra görünce düşer bayılır evet. <gülüyor> evet, evet. öyledir e, zaten e, Balinacı hatta zıttıncı yani o öldürücü e, darbeyi ona atan en önemli adam Balinacı'nın en önemli adamı zıttıncı e, seni çok seviyoruz seni öldürüyoruz öldürmeye geldik ama seni çok seviyoruz hı hı. Balinacı öyle söylüyor öldürmelidir yani ikisinden biri gidecek biri gidecek. biraz tabi bu doğanın diyalektiği gibi Bak. O dinamizm bence çok güzel. E ben olmuş. aslında kitabı okurken biraz aklıma bizonlar geldi. Kızılderilerin hmm. bizonlarla kurdukları hmm. ilişkinde de benzer bir felsefe var. Olabilir. Yani ama yaşamı bizona bağlı. bağlı. Yaşamak için bizonu öldürmek zorunda evet. ama yaşatmak zorunda. Evet. Dolayısıyla o tuhaf bir iç içe bir kültür e, yaratmış. Bolin'in açıdıkları biraz böyle sanıyorum. Bunu, bunu genişletebilirsiniz. Yani bu dünya yaşamın kendisi zaten canlıların birbirlerini yemesi. Hı -hı. bir yerde o ya Fakat, ama buna bir şiir gözüyle şair, bir şiir bir, olayı olarak da bakarsınız e, bir film gibi siz belli kareleri fotoğrafları çekip okuyucuya aktarıyorsunuz yani bana da en iyi bütün, bütün o mücadelenin evet. e, ben tabi kitabın özellikle giriş bölümünde dünyanın oluşumuna ilişkin bir evet. bir felsefi boyut şey yapıyorum evet. yani evet. E, insanoğlunu önce böyle ağaçların tepesinde korkak yaratıklardan bir tane olarak konumlanıyorsunuz. Hakikaten altta olup biten yani tarih öncesi dönem herkes birbirini yiyor. O da tabii işte belki zeka veya işte yaratılış itibariyle ağacın tepesine olup tek, bir tane izleyip tek Doğru. canlıdan başlar ha, e, ortalık yatışınca da aşağı iniyor yavaş yavaş evet. ve de e, insan oldu da işte diğer canlılar gibi buranın onlar kadar onlarla eşit hakta bir konu. fakat zamanla herkesin üstüne çıkmaya başlıyor. Tabii. Ve baline siz çok mükemmel bir Hakikaten makine gibi tarif ediyorsunuz. Yani evet. bütün solunumu, sindirimi, e, yüzmesi vesairesi. E, onun da canını okuyor. Ve de hatta e, yanılıyorsan düzeltin. Diyorsunuz ki yani aslında insanda diğer hayvanlar kadar bu yeryüzünde işte belli bir kontenjanı olan, belli bir hakkı olan bir yaratık. Evet. Fakat bu her şeyin canını okudu. Yani patlamalı motoru buldu, oradan jete geçti, oradan şey evet. vesaire. Çok iyi bu konuda, teşekkür ben ederim. Uğurlu, e, bu konuda ben e şöyle soracağım sorumu, uzattım biraz, evet. e bu böyle tabi bence bir bakış açısı, bir dünyaya yaklaşma meselesi, e bugün nasıl değerlendiriyorsunuz bu şeyleri, yaşadığımız dönemi, yaşadığımız toplumu? Hiçbir şey değişmiş değil. Aynı devam aynen devam ediyor. Daha da edecek. Peki eski balinacılar var mı? E biliyorsunuz kitabın, kitabın bir yerinde e, balinayı koruyucu yasalar falan, var, neden sonra tabii çık çıktı, şimdi bir takım e, şeyler var regülasyonlar, mevzuatlar, IWL var. İşte hı hı. balinaları koruma örgütleri hı hı. vesaire var. Şu anda extinct olmuş. Yani tamamen nesli kalmamış. Balinalar hı hı. var. Artık müzelerde iskeletlerini bile bulmak mümkün değil. Peki ee, balina ekonomik değerini koruyor mu? Sanmıyorum. Yani yani, yani bugün, bugün balinanın ekonomik bir değer olması Şu anda avlanıyor mu hala balina? Var. Ruslar da, Japonlar var. Sadece Japonlar avlıyor alıyorlar. Ee, eti için. Eti için. Yağı için. Yağı önemli. Hala... Sipermeset yağının e, yerine geçecek e, e, maddeler Simit. bulundu. Evet. Sipermeset nedenmiş? Hı -hı. Çok güzel. Bir kere elektrik yok. Evet. E, şey yok. E, Aydınlan, petrol yok. Petrol. O, Aydınlanma öyle. olayı iş çıkarmayan çok parlak. Yani böyle ilahi mi diyelim. Yani jet e, yakıtı gibi bir şey değil mi? En enteresan bir şey. Yükrek yani, randıvanlı bir madde tabii ki muazzam, çekici bir ışık. Gizemli bir ışık. Ben şey rica edeceğim. Ee, spermeset dedik, üçümüz de biliyoruz, konuşuyoruz. <gülüyor> valinanın anatomik yapısı içindeki yeri ve spermeset yahu'nun neresinden çıktığını hmm. anlatırsanız şimdi şu, ilginç evet, oldu. Şimdi valina, bir sürü valina var biliyorsunuz. Hmm. Kitapta var. Evet. Yani ben kitabı yıllar önce yazdım. 2-3 sene kafamda dolaştırdım, öyle yazdım. Hmm. Bu arada okuduk, gördük, hmm. konuştuk falan filan. Ama ben şimdi bir başka kitabın konusunun tutkusu içinde olduğum için bu böyle gerilerde kaldı. Siz sizin gibi böyle bilinçli okuyucular bana böyle bir takım hatırlatmalar yapıyorsunuz. Ee, sorunuz neydi? Apaz, bir daha bu spermeçet balinasının ha, o değerli yağ anatomisini bir tamam. dinleyiciler bir kere, almış. Bir kere spermeçet yağı spermeçet balinasında oluyor. Hı hı. Balinalar e, iki ana kategoriye bölünüyor. Biri dişli balinalar misli ee, sınıfı biri odon yani. de denilen Balenli balinalar. Aynen. Balenli balinalarda spermeçet falan yok. Hı hı. Çünkü spermeçet, spermeçeti oil dedikleri yani spermeçet yağı, sperm balinasının kocaman kafasının içinde case yani sandık hı. denilen kemikten bir boşluk var. Hı. Onun içinde olan mahiyeti hala hala yani şu ana kadar bile tam olarak bilinemedi. Hı hı. İşte, çok gizemli, çok ıı, özellikleri olan enteresan bir yağ. Yani bunu... Iı, Biliyorsunuz bir, tok, bir takım üniversitelerde mesela Stanford'da evet. e, Yale'de e, sanıyorum Columbia'da hıh hı. e, diye kurslar var. Yani, yani yalnız balinayla balineyi, ırkını balinayla yani, uğraşıyorlar. Yani. Balinanın gizemleri, gizemleri daha çözülmüş değil. Hı hı. Mesela sperm balinasının neden sperm whale balinası diyorlar? Yani sperm oil diyorlar. diyorlar. Neden sperm whale oil diyorlar? Biliyorsunuz sperm erkek e, e, üreme, ü, üreme, tohum, hı hı, erkek hücresi. Yani yumurtalığı gölleyen e, e, canlı. Hı hı hı. Sperm balinasının gizemine, gizliliklerine, sırlarına e, nüfuz etmek isteyen insanlar e, çok eski çağlardan beri bir yerde bir yere bir, bir inanışa saplanmışlar. Diyorlar ki e, herhalde bu spermle, beyninin içi, kafasının içindeki o sıvı var ya, evet. o sıvıyı o kadar gizemli, o kadar işlere yarar buluyorlar ki Herhalde ondan çoğalıyor diyorlar. Yani bunu onu çoğalmayla Anladım. ilgilendiriyorlar. Yani üreme onu, e, evet, maddesi, gibi üreme maddesi gibi. alıyorlar. Onun için sperm oyu, o çıkıyor. Spermçeti buluyoruz. Eee şeyde Başka. kitabınızda o yağın balinanın hızlı dalış ve çıkışlarında bir Art tabii. Ama anlatayım istersen. O enteresan bir şeydir. Ve zaten e, bu balinaların içinde beni en çok peşine takan, hala da düşündüren Hı -hı. sperm balinasıdır. Benim benim favorim o. Hiç gördünüz mü baktınız seferler sırasında? Seferler sırasında da gördüm Nasıl, ama mi? en yakında, en yakından sırf onun için Hı -hı. ta Andoya Adası'na gittim. Ella, Oraya. Andoya adası neresi oluyor? Andoya adası Norveç'in kuzeyinde, Kuzey. batıya bakan, Hı -hı. orada Gulf Stream'in so sıcak ile kutup denizlerinin soğuk Hı -hı. suları böyle birbirine girer ve bir V harfi yapar. Evet. O V'nin aşağıya bakan ucunda Hı -hı. E, bu balinanın çok sevdiği, bayıldığı krill denen açık deniz. Karidesleri var. Onlar Aynen. orada o, oralardadırlar. Bu arkadaş da onu gayet iyi bilir. Ne zaman nerede olacağını? Temmuz'da. Temmuz ayı. Da. O da Temmuz'da gelir. Aynen. Yer, orada, orada e, e, e, çiftleşirler. Hatta orada e, hamile kalan balinalar güneye olan göçleri var. Evet. Belirli bir zaman geldi Aynen. mi? Güney'e gidecekler. Erkekler evvela gider. Hı -hı. Doğum yapıldıktan sonra e, e, kızlar bekler. Aynen. Hanımlar bekler. Çünkü e, bebekler büyüyecektir. Onları soğuktan koruyan blubber dediğimiz yağ şöyle 50-60 santim kalınlığındaki yağ tabakası Hı. oluşmaya başlayacaktır ki e, soğuğa dayansın, yola, yola dayansın, kalori olsun vücutta tamam. vesaire. Şimdi spermden bahsediyoruz. E, yani, sperm e, yağından bahsediyoruz. Evet. Bu sadece sperm balina denilen Hı. kafa vücudun üçte biri. düşünebiliyor musunuz? O, büyük. evet, o büyüklükte. Mobidik hangi tür mobidik balinaydı? Mobidik sperm balinaydı. Sperm balinaydı. Sperm Baili Baili Şahane mi? bir hayvan. Şahane bir yaratık. <gülüyor> Büyülü bir yaratık. Zaten dikkat ederseniz bir yerde e, e, reis adamın kafasına küre indiririm bakma diyor. Evet. Eline diyor dokunuyor. Böyle bakarken o genç gemici evet. bakma seni büyüler diyor. Evet. Büyüler diyor gidersin gülültüye diyor. Büyüler dediği de şu bir, ne olacağı belli değil. Birdenbire bir ölürken bir kuyruk atıyor. Bir kuyruk atıyor. Refleks, parçalıyor herkese. Parça. Refleks. Onun için e, söylüyor. Hı -hı. Sperm çok enteresan bir yağ. Sperm boyu. E, bir tane özelliğini anlatalım mesela. Bu arkadaş sperm balinası 1143 metrede görülüyor. 1143 metreye kadar inmiş adam. Ağlara takılmış olarak biliyorlar. Yani orada ağlarla balalan uğraşırken takılıyor, çıkamıyor, bir şey oluyor şey dağılarına. Evet. Neler için konulmuşlar o manyak Bu gerçek. Kitapta teferruatı var. Var. İskeletleri falan buluyor. Şimdi bulunuyor. bu arkadaş Deniz dibineğini biliyorsunuz 10 metreden sonra deniz dibi karanlık. karanlık. Yani güneş ışıkları nüfuz edemiyor. Orada artık görme diye bir olay yok. Hı -hı. Yani ışık olmadığı için görme, gözle görme diye bir Hı -hı. şey yok. Ee, görmesi tamamen bir sonar kabiliyetiyle oluyor. Yani ses eko gidecek, eko alınacak. Hı -hı. Onlar yani burada uzatmayalım çünkü şeyi var, teferruatı evet, var. Tamamen fiziksel olarak. kitabı okusunlar. Okusun yani, o var. Ama yağdan bahsetti Bey evet. Bey. Onu anlatmak evet. istiyorum. Şimdi bir tanesi yağın özelliği çok şaşırtıcı. E, Profesör e, e, Clark evet. Malcolm Clark diye bir zat var. Bunun üzerine çok kafa yormuş. Onun şu anda çok komprime basitleştirerek anlatacağımız teorisine göre referatını ben de anlamıyorum tabii. Evet. Ama basitleştirilmiş teoriye göre şöyle. E, sperm e, oil yani spermeçet yağı 31 derecede katılaşıyor. Soğuk ve sıcağı, ısıya, temperature çok hassas bir madde. Tabii ısındığı zaman yoğunluğu azalıyor. Yoğunluk azalması demek bir sepiye eskilerin tabiriyle batıdaki boyantı yani yüzerlilik kazandırıyor içinde bulunduğu cisme. Ki bu cisme balina diyelim. Şimdi diyelim ki balina 100 metre aşağıda ve arkadaş o 50 metre yukarı Yıkan. çıkmak istiyor. O bilinmediğimiz, bilmediğimiz kompütürleri onun çalışıyor. Spen case'ini, case, case dediğimiz sandığın etrafını tamamen sarmalayan bir sürü damarlar Hı -hı. E, e, şeyi var, örgüsü var. Oralardan e, e, küçük hava kabarcıklarıyla, onlara bağlı kaslarla Hı -hı. birdenbire bir kan hücumu yapıyor. yapıyor. Kan, gelen kan o kafanın etrafına bir sıcaklık yapıyor. Sıcaklık, sıcaklık otomatikman hemen Yağı ısıtıyor. Hı -hı. Yoğunluk azalmasıyla balina yukarıya doğru başlıyor. Evet, İnmek, dalmak istediği zaman bunun tersini yapıyor. Tersine, Yağı oradan çekiyor. Soğuma oluyor. Hı -hı. Yoğunluğun tam tersi oluyor. Şey oluyor Küçürme oluyor. oluyor, anladım. oluyor anladım. Ve iniyor. Yani. Bu tıpkı bir denizaltının yukarı inip çıkması için suyu pompalaması ve suyu alması gibi bir şey oluyor. Şimdi su, e, bu, bu, bunun gizemlerinden biri bu. Bir tanesi. E, Öbürküsü İkincisi ki daha anlaşılabilir bir olay yandığı zaman bundan sperm yağından mum yapılıyor. Evet. Petrolün olmadığı bir dünya evet, Yani Her şey e, aydınlatma ama neredeki aydınlatma? Sokağı aydınlatmada kullanmıyorlar. Hı. Kiliselerin büyük görkemli ayinlerinde, kralların evlenmesinde büyük balolarda, görkemli törenlerde vesairelerde yarattığı ışık çok enteresan bir ışık. Çok gizemli bir ışık. Böyle hani eskilerin nur yağıyor dedikleri tarzda bir ışık var ya, öyle bir ışık, ee, ancak bunu spermaçet e, yağı meydana ya. götürüyor. Hı. Bunun dışında e, titreşimleri, ses titreşimlerine çok aşırı bir şekilde iletebilen titreşime çok hassas bir yağ. Hı. Şimdi e, kafa balinada kocaman böyle dikkat ederseniz, e, dışa dönük, diş bukeyi böyle Hı. konkav derler ya, öyle bir şey, bu bir radar anteri. Eskiden arabaları vardı, eski zaman arabaları filmlerde falan var. Onların böyle arkasında kocaman bir lastik, bir pompa vardı, yuvarlak. Onu sıktınız mı böyle bir takım ses çıkarttı. Korna yoktu da, bok bok diye böyle bir ses çıkarttı. O tarzda hava kabarcıkları, hava basıçlı havayla dolu bir takım kaslar var. Keseler. Keseler var. Onları sıkarak o kasları bir ses gönderiyor. Bunlar mesela... ...diğer balinalar, balenli balinalar da bunlara klik diyorlar. Onlar böyle tıkırtı şeklinde bir evet. şey gönderiyor. Bu değil, bu Sadece böyle bir kocaman bir SS ses gönderiyor. gönderiyor. Kornaç olur. Evet, kornaç Bravo. <gülüyor> Aynen, çok güzel bir <gülüyor> benzetme. O gittiği herhangi bir şeye, yani maddesi olan bir şeye çarpınca... Hı. ...yansıyor. Hı -hı. Tabii su da büyük bir iletken. Hı -hı. Geliyor, aynı kafaya, o konkal kafaya çarpıyor. Oradaki titreşimler ...keyze e geçiyor. Kezin içindeki bu süpermeçet yağı... ...hemen marifetini gösteriyor... O yağın içinde üstelik bir de kıkırdak mı? Ne olduğu belli olmayan çok enteresan bir şekilde açıları ona göre ayarlanmış ve en e, e, böyle hassas, en küçük ses darbelerinde dönebilen, hareket edebilen yön değiştiren. Bir diyafram gibi bir şey var abi. Birekalar var. Birekalar var. Onlar yönle ilgili. Hı. Onlar hem o yönü geldiği yani, sesin geldiği yönü hem de sesin derecesini doğrudan doğruya arkada sinir uçları var. Böyle gittikçe o bir eski gramofonların şey, fonografların şeyi gibi... ...oparlörü op, değil... Ee, ...genişen bir şey vardır ya... Ne derler? ...fonograf... Fonogram, evet. Fonografın Fonograf. Hı -hı. ...o sinirlere intikal ettiriyor... ...iletiyor... Hı -hı. ...sinirler de bunu tabii ses olarak Hı -hı. algılıyor... Hı -hı. ...şimdi burada iki tane e, eleman... Hı -hı. ...bir tanesi yön... Hı -hı. ...bir tanesi mesafe... mesafe. E, ...sesin hızı da malum... Hı -hı. ...hani... Belli. ...iki nokta arasındaki mesafe, hız... ...bunun denklemi var... Hı -hı. bunu Oradaki bilgisayar kendisi çözüyor ve şu kadar uzakta diyor benim için şu kadar da açığı sağımda veya solumda diyor. Hızla gidiyor tak diye yakalıyor. Tamam, Yakaladığı şey de ne? Dişi. 2 ton ağırlığında dişiyi bırak. Diye gelecek evvel abi. Yani ha aşka varmadan <gülüyor> evvel diyecek. Karnı bölecek değil, değil mi? açık tunu ata kutunu rap diye. 2 ton yiyecek. mudur açık diniz ata kutu? 1 ton, 2 ton olanları var mı? Hı hı. ben şahsen bu, onun görmedim bu herhalde bu, e, romanlarda Denizcanı var olarak... zaten aynen. şey var Kraken efsanesi bile e, efsanesi diye bir Norveçlilerin hı hı. bir efsanesi var yani gemileri tutan böyle yıkan e, ahtapot resimleri falan vardı bunlar boş olmuş şeyler değildi bunlar tamamen bu Açık Deniz ahtapotunun çok daha büyükleri Balina'yla böyle Har sarmaş, sarmaş dolaş, dolaş, kavga ederken. E, Oktan Bey birkaç sene önce Avustralya'da bir büyük bir şey yapıldılar diye hatırlıyorum gazetelerde. Mümkündür, okumuştum. Yani mümkündür. yarı çapı böyle 6-7 metre mantuzları açıldığı zaman o boyda bir ahtapot şey oldu e, ağlara yakalandıydı. Bir Doğru Açık deniz ağa Squid diyorlar buna. Squid. Sonra e, düşününüz biraz e, denizin romantizmi var. E, karanlık bir gece. Hı -hı. Vardiya'da bir gemici. Hı -hı. Böyle bir manzarayı görüyor bir deniz ahtapotu hoşuma açık deniz açtopotuyla bir balina böyle ıı, savaşlarının Peki, can savaşlarının belirli bir safhasında bir kısmı dışarı çıkmış. Kısmı Adam onu gördüğü zaman ne, ne diyorsun, diyor? Bir canavar gördüğünde. Gör. Bunlar da Kraken efsanesi. Anladım. Norveçlerin Anladım. denizcilerinin Kraken efsanesi bu. Anladım. Yani Çok onun şey. onun muhayelesinde, denizcinin muhayelesinde yani gelişmiş. Gelişmiş, abartılmış tabii evet. her masalda olduğu evet. gibi. Öyle bir şekilde. Peki, e, balinadan ben biraz tekrar balinacılara dönmek istiyorum. Hı, e, şimdi e, işte kitabınızda söylüyorsunuz bir balina e, gemisi ava çıktığı zaman iki sene, dört sene hatta rekor on bir sene. On bir 15... sene yapanı var galiba ismi de Wanderer bu ne? Ee, hatırlamıyorum kitabı. Yani evet. Bir ismi var ama kitabınızda evet, ismi vardı. Evet. Ee, bir de yine kitabınızda Essex. Hmm. Onu ben, yani ben biliyorum okudum ama e, dinleyicilerimiz adına rica ediyorum. Onu bir kısaca anlatayım. Şimdi efendim Essex. Orada çünkü sormak istediğim başka bir soru tabii, var. Tabii tabii tabii. Essex bir balina gemisinin ismi. Nantakit'te yapılıyor. Ee, orada donan donam, donan donan ve oradan yola çıkıyor. Kitapta tafsilatı var. Evet. Ve Essex, Essex için e, ben arşivleri karıştırdım. Liman kayıtlarında var. Tersane kayıtlarında var. E, ve e, yapıldığı yer olan Nantakit Adası'na gittim. E, mezarlığa gittim. Balina Arayla, e, balina ve balina ünlü kaptanlarının gömüldüğü mezarlıklara gittim. Oraları araştırdım, yüzlerce kişiyle konuştum, müzelere gittim. Oktay Bey tam bir aşık gibi sevgilisinin peşinden her Hı. yere gitmiş. Allah da giderim yani. Daha da giderim. E, neyse e, böyle bir gemi var, böyle bir macerada olmuş. E, gemi de orada geçtiği gibi çok e, dramatik bir şekilde de bir balina'nın. E, sos formasıyla o da Superman'i, Batmış vesaire. Hadise inanılmaz bir şekilde. Essex için makaleler yazılmış. Üniversitelerin arşivlerine girmiş. Kitaplar var. Ben de onlardan okudum. Ben şurada belirteyim ki Essex olayını ben yazma. Yaz Essex olayını ben yeniden hikayenin hikayesi olarak kendi olayı yaşamışım gibi Hı. Zaten Hı. başında yazdım. Kendi üslubuma, kendi görüşüme kendi anlatımıma sokarak yeniden anlattım. Hı hı. Yaşıyormuş gibi anlattım. Orada zaman zaman ben kaptan Polar olurum. Talihsiz bir adamdır. Evet. Yani iki, i̇ki defa e, denize çıkar. İkisinde de bu başına tarafa, felaketler, felaketler gelir. Asıl esneks olayı nasıl de devam ediyor? Esneks yani... olayı anlattığım gibi devam ediyor. Yani Orada bir ge geç... Gerçek e, iskeletinden Hayır, ayrılan kitap, bir şey Hayır bu var da vardı. ben onu burada tekrar anlatmanızı rica ederim. Yani o, ha, o Nasıl, de nasıl, nasıl bir, yaşadılar özetle. Uzun bir olay. Essex kalkıyor. E, şeyden. E, söyleyin. E, Dantakip'ten. Evvela Azorlar yoluyla ilerliyor. Aradan 2-3 gün geçmeden çok talihsiz bir olay oluyor. Birdenbire çok ani bir e, şey patlıyor. Bir kurtaran tamam. patlıyor. Hmm. Beni çıkarın buradan diyor. E, de, de, de. Fanatik bir e, şey. E, e, enteresan bir evet. e, o, duyguları olan, ne diyeceğim böyle gayipten haber veren biraz e, pastik falan, evet. öyle bir çocuk. Beni buradan atın, uğursuz gibi falan filan demeye başlıyor. Evet. Ve tayfanın arasında da o zaman tutucu bir şey o, balina gemicisi. Çünkü Gök ayrıldıktan sonra gökle de deniz yani evet. bir şeye inanmaya, dindar olmaya, Hı -hı. büyük bir güce inanmaya Tutulmaya mecburlar. Mecbur, mecbur. insanlar. Örneğin, Bütün denizciler öyle değil mi Oktay Bey? Bir yerde, bir yerde evet. öyle düş. Evet. Bakmayın Böyle. siz denizciler yani, için hani ee içecek, sarhoş olacak yerlerde yakacak falan. Hayır. Denizde olunca. Hayır. Ya, yani özellikle o, herhalde değil. O yani. uyduruktur o. Yani evet. denizci şey, bunu ben şuna benzetiyorum. Eğer e, konudan gene ayrılmayalım ayrılırsam hatırlatın. Şimdi bizde sanatçı, ressam, heykeltıraş Akademi talebesi. Böyle bir şey deyince hemen derhal akla şöyle bir tip geliyor. Saçlarını örecek, uzatacak. Burnuna e, işte kıssa e, boncuk zımbalayacak. Kulağına küpü takacak. saç sakal birbirine karışacak. Hafif serseri olacak. Bu, büyük sanatçı. En ucuz şaraplardan içecek. <gülüyor> bu büyük sanatçı. Halbuki adamın çizgi çizmekten haberi yok. Evet, büyük evet. sanatçı bu. Bunun gibi denizciyi de tarif ederken, ideal denizciyi, işte çok içecek, fıçılarla içecek. Her limanda bir sevgilisi olacak. Canım, her mi? limanda bir sevgili zaten var. Yani sevgili bulmak bu <gülüyor> bir olay değil. <gülüyor> sevgili bulmak için limana gitmek gerek. <gülüyor> bir mesele değil yani. <gülüyor> Dava değil. De, gene, denizli zaten genç bir insan. Genç olmayan denizci olamıyor ki. Kalkıp o saatlerde oralara gidemiyor. E, genç olunca da sevgili bulmanın bir, bir zorluğu yok. Zorluğu yok. olacak. E, çok içecek bilmem ne. Öyle değil işte. Biz Bizde denizciliğin belki e, dış çizgileri böyledir ama gerçek denizcinin... E, Standartları başka. Biraz Tarif de... etmek gerekirse biraz da mesaj vereyim yeni yetişecek arkadaşlara. Çok iyi Çok iyi Denizci her şeyden evvel, yani telkeler Denizci prensip adamdır. Hı hı. Denizci titiz adamdır. Hı hı. Disipline aşık bir adamdır çünkü Haya... deniz disiplin demek. Hayatı buna bağlı. Hayatı da buna bağlı. Ölmek ve kalmak olayı teknoloji ne kadar ilerlersin ilerlesin gene bir tabiatla, tabiat hı hı. güçleriyle çarpışma olduğu için hı hı. ne kadar disiplinli olursa o kadar dayanıklıdır. Tabiata o kadar dayanabilir tabiat müşterine hı hı. ve kendini kurtarabilir. Açısını evet. kurtarabilir. Peki bu kendini kurtarmaya geldik. Bu Essex'deki hı. insanların yaşamak için birbirlerini ha, bu, evet. ondan söz edelim. Aslında Onu, oraya gelmek e, Biliyorsunuz, kitapta e, da de anlatıyor. Bunu ağızdan ağza geliyor tabii bunlar. E, söylenti halinde geliyor. Biliyorsunuz esek battıktan sonra e, üç tane filife var. Açılı Bir tanesinden hiç haber anlamıyor. O kaybolup evet. gidiyor ama hı hı. üçü Birbirlerini kaybedip buluyorlar. 94 günde evvela bir başka Pitcairn diye bir adaya giriyorlar. Hı. İnanın ben bile yani unuttum. Epeyce zaman oldu yazdıktan evet, sonra. Bir, bir iki kişi orada kalıyor galiba. Ölen kalan var o arada. Açlık başlıyor, susuzluk başlıyor. Bir şekilde. Pitcairn adasına filikalardan bir tanesi çıkıyor. Hı. Ve orada bir, bir karar var. Bir karar veriyorlar. Bir İngiliz var. Ben gitmeyeceğim diyor. Ben burada kalacağım. Bir iki kişi orada kalıyor. Evet. Bir diğerleri kaptan Polar dahil. Yani geminin asıl kaptanı kalkıp. Devam, et. Devam ediyorlar. Devam ettikleri bir fırka daha var. Netice olarak 94 gün sonra bunları bir başka balina gemisi bulduğu zaman bunlar artık ölü haldeler. haldeler. Ne, ne Sadece nefes alıyorlar. Hı -hı. Kemikleri şeyden çıkmış böyle. Derilerinden dışarıya çıkmış. Hı -hı. Alıyorlar, toparlanıyorlar bunlar. İşte besleniyorlar falan filan. Valpariza'da bir hastaneye yatırıyorlar. Bunlar da gene Amerikan Bahriyesi'nin çünkü orada Amerikan Bahriyesi'nin bazı gemileri var. Amerikan konsolosluğu var Şili'de. Hı. Onların kayıtlarında da var. Böyle bir gemiden kurtulmuş var. insanlar buraya geldiler, kaldılar diye. Sonra kaptan Polard'ı ve diğerlerini şimdi taksilatını unuttuğum bazı aranjmanlarla tekrar Amerika'ya, Nantucket'e gönderiyorlar. Hatta kaptan 폴art yeniden bir gemi veriyorlar ona. Evet, sefer. Peki bu eee 94 ha. gün boyunca birbirlerini yiyip öldürme olayı. Doğru olup olmadığım ben orada değildim ama Hı. ben tabi işin Bu sizin yakıştırmanız mı yoksa söylentisi mi hayır, bu? Hayır, kesinlikle benim yakıştırmam değil. Bu Essex olayının dünyanın her tarafında, bana ile ilgili olanlar tarafından söylenen e, e, ve konuşulan eee hikayeye dayanıyor. Diğerlerde her zaman için bu gündeme gelir. Olayın içinde bu vardır. Hı hı. Birbirlerini yemişler diye. Çünkü müthiş bir açlık var. Peki, Mesela, e, bunu... var. Evvela kan içiyorlar bir sonraki. Evet. Mesela adamın kanını içiyorlar. Peki bu kurtulanlar tarafından ifade mi edilmiş? Yok... İfade edilmiş tabii kitapta var. Hı. İfade ediliyor. E, hatta öyle bir şey ki, öyle talihsiz bir olay var ki o, orada bir aşk hikayesi, bir günah olayı da var. Hı. Mesela e, Polar teyzesiyle sevişiyor. Hı. Teyze, e, teyzesiyle sevişiyor. Mansi. Hı -hı. Güzel bir Hı -hı. Onun oğlu Polardın gemisinde Tayfa. Evet. Öyle bir duruma geliniyor ki e, o çocukla çok yakın bir arkadaşı, ikisi arasında kura çekiliyor. Hangisini vuracak? Hı -hı. Yani birisini vurması lazım ki adamı vuruyorlar ve şey var. E, Zabıt. Za, e, e, da kayıtlar düşüyor. Kaptan Falanca gün, işte Falanca'nın kemiklerini bilmem attık cesedi attık. E, geri kalanları torbaya koyup sakladık. Etlerini yedik, kanını içtik. Bütün bunlar yazıyor. Şimdi e, bu çokları tarafından yazıyor. çokları tarafından söyleniyor. E, antik çağ tarihlerine gidelim. Hı hı. Ne kadar karanlık ne kadar böyle bulutlar arasında da. Ama e, kazılarla ortaya çıkan minin bir e, yazıt, Tabii. bir taş parçası e, bazen gerçekleri su üzerine çıkan. Tabii böyle bir rekonstrüksiyon yapmayı imkan veriyor. Evet ama ben şimdi Oktay Sönmez olarak. Evet ben oradaydım. Oradaydım ama ben orada olmak istediğim için orada olmayı hayal ettim. Kendi tasarımım, kendi e, e, fantazim diyebilirim. Hı. Ama bir sürü insandan dinleyip bir sürü yerde okuyunca insan benim için bu olay olmuş. Ve olur da, olmaması için bir sebep de Peki, Çünkü 94 gün bir silikanın içinde kalırsanız Hı. insan eti yerçiniz. Ben İnsanın şimdi, kanında içersiniz. Ben yaparım sen. Biz ben şimdi onu söylüyorum. Yapar mısın Yaparım. Ya? Yaparım Arjan sen yapar mısın? Ama yaşayacaksınız. Yani ben ben yabla, ayakta kalmak inanılmaz Doğrusu biliyorum. Bana bu kadar yaşama bu anlamda bağlanmak biraz şey geliyor. Yani sonuç olarak insan yaşadığı Ama bir dakika, gibi ölmesinde geliyor. Şimdi bilmemiş. arkadaşınızı öldürmüyorsunuz. musun? Arkadaş ölüyor. Yani. Ölmüş bir et parçası. Hiç fark etmez. Yani siz orada gene romantik duygularla bu benim arkadaşım Tabii. deyip etini yemezsiniz. Valla öyle bir yer çıkmıyor. Hayır yemem. <gülüyor> Valla öyle bir yer. Peki e, cesetlere geldik insan yemeğe geldik hemen bir müzik girmek istiyorum e, bunu, Fado çalmak istiyorum Şaseriz, çalmadan önce e, biraz ya. sizden Fado'yu değil Fado, Amelia Rodriguez'i çalacağız Amelia Rodriguez, çalacağız. Rodriguez e, e, şimdi Fado dediğiniz zaman gene sabahlara kadar konuşulur <gülüyor> çünkü Fado Portekiz demektir Fado Portekiz'in e, e, kültürünün e, haplaşmış, komprimeleşmiş bir şekli diyebiliriz. Portekiz'in bütün çektiği acılar, Ferdinand, İzabel zamanındaki, İngiliz zamanındaki olaylar, depremler, depremler ve meşhur Lisbon yangınları hepsi Fado'ların içindedir. Aşklar, umutsuzluklar... Ve deniz tabii değil mi Portekiz? Yani, deniz. Portekiz Ama deniz, en, eski en eski balinacılar. Portekizler Hı. en eski balinacılar. Fado, fado hüzün demek. Yani... Fado, fado hüzündür. Fado Hı. umuttur. Hı. Fado... Daha doğmadan ölen, kaybolan umutlardı. Peki Fado üzerine konuşmaya daha sonra devam edelim. Amelio Rodu Gezi dinliyoruz. Foy de... Açık Radyo'da, Açık Deniz programında Amelio Rodu Gezi dinlediniz. E, Oktay Sönmez Bey'le sohbetimize devam ediyoruz. E, Fado çaldık ve Fado üzerine sohbetimize sürdürüyoruz. E, benim bir sorum olacak. E, kitabın bir bölümü Humphrey Bogart, Denizaltı ve Balina diyor. Aman. Önce Fado'yu ya mı yapalım? Eki buyurun Fado'dan. <gülüyor> Şimdi efendim Fado beni e, çok e, duygulandırır. Hı hı. 12 bin tonluk bir zamanların aslanı dediğimiz Victory Tipi gemiler değil. Bu nedir Victory Tipi? Onu belki biraz dinleyicilere tarif ederseniz. E, Victory Tipi çok sağlam, harp içinde yapılmış, konvoylar için yapılmış. Hı hı. E, ağır yükler taşımak üzere yapılmış hı hı. ve askeri maksatlarla. Askeri Şilep mi bunlar? O Tabii Şilep. Yani... Abi, çocuklukta hatırlıyorum. Şilett deyince köprüse ortada olan, değil mi? baba şiret ortada da değil. Önde de ambarı var, yani, geride de ambarı var. Şilet, ticaretten ziyade askeri hı hı. ulaşım. Yani Norman'ın çıkarmasının bütün mühimmatını o, bitlerin, mı taşıdı? Hitler'in yenilmesine, Hitler'e karşı açılan Batı Cephesi'nin hı hı. tüm lojistik e, yükünü sırtına almış gemilerdi. Hı, hı Libertiler ve Victories. Evet. Ben bunların Victories'den birindeydim. E, tabii harp sonrası Türkiye'ye gelebilen 4 Kö tane. Kömürlü gemi. Hayır, mazot Mazo. ve türbin. Buzlu, buzlu, buzlu. Bırakın tekniği. Bırak. Bırak. <gülüyor> Hazır denizciyi bulmuş ki artık burada. <gülüyor> Pado demek dediğim gibi evet. Portekiz Ben Portekiz'de Amerika arasında 5 sene çıkıştım. Hı -hı. Yükümüz evet. şarap. Of. Porto şarapı. Şarap, Pe bir türlü Portekiz. Peynir. peynir. <gülüyor> Ançoiz, yani e, ee, balık, balık. sardanya da halatlar. Evet. Halat var. Altın domates ve Akdeniz zeytinyağı gibi ve kocaman bu... bir devalin üzerinde evet. denizcilik yapmak ve gibi. Mantar, bir şey. mantar. Mantar kabuk var ya hı hı. onun evet. daha işlenmemişi evet. onları amelfey götürür. Onları belirli proseslerden geçirdikten sonra özellikle harp gemilerinde Norfolk'a götürülür çünkü. Hı hı. Orası bir deniz üstü de. Evet. Harp gemilerinde izolasyon maddesi olarak kullanıyorlar mantarı. Evet. Mantarı güverteler daha güverteye de koyardık. Evet. 5 sene o hatta çatır. Onun için Fado dinledim mi benim Aa. tüylerim diken diken olur. Fado Portekiz'in her şeyi. Portekiz demek Portekiz'in tarihi, Hı -hı. kültürü, Hı -hı. acıları, dramı, mutlulukları hepsi oradadır. Depremler, yangınlar, Engizisyonlar. Nokta. Fado'yu bu şey kadar söyleyelim. Yoksa olur daha tabi İspanyolca konuşur. biliyor musunuz? Hayır. Ee, halbuki yani öğrenmiş olmanızı... Ee, ben Fransızca biraz konuşuyorum. Ee, İten İngilizceyi oradan çeliyor falan İngilizceyi konuşuyoruz. Peki alçansının soruna gelelim. Ee, bu Humphrey Bogart ve Balina. Ha o bir bölümdür. Kita. Evet. O bölümü biraz belki dinleyiciler açıklayabilirsiniz. Şimdi benim e, ben e, galiba şur altımı yokladığın zaman e, Balina Balina ya deniz altından başladığımı hisseder Hı -hı. gibi oluyor. Hı -hı. Biraz Yunus'tan başlamışsınız gibi Yok, kitabınızda? Yunus'tan evet Yunus'tan öyle de. Balina'nın da, Yunus tabii balina'nın yanında çok minnacık evet. kalıyor. Ama balina'ya en çok benzeyen insan yapısı alet Hı -hı. denizaltı. Evet. O denizaltının suyun dışında, suyun altından böyle çıktı. Evet, yani bembeyaz beyaz suyu yırtıp güneşe fırlarmış gibi balina. Aynen denizaltı o var. Şimdi Humphrey Bogart, hepimizin e, yaşam çizgisi içinde bir takım idoller vardı. Evet. işte kimimiz de Tyrion Loras ederiz. Kimimiz Şimdi 35 yaşında olan insanların pek hatırlayamadığı Errol Klein'i, bilmem, Terwin Poirig, Clark Gable'ı falan filan hatırlarlar. Bizim jenerasyonumuzda da Humphrey Bogart bir, bir tipti. Benim çok tuttuğum bir adamım. İdol. Hı. İdol. Hı. Ama işi kadınlara getirirsek hı. Ingrid Bergman o, o da bizim favorimizdi. A o da bizim idolimizdi. Kadın olarak. Şimdi Casablanca filminde arada, Humphrey Bogart Andrew Bogg'un ikilisi, Eski Bağız. Sonradan Oya eh, Aşkı'nı... Eh. Hemen ben, Antibagat eh, deniz filmlerinde, denizci Çok filmlerinde... O, eh, o yaşlarda insan gördüğü filmin hemen kahramanı oluyor. Pilot musunuz? Aeropean olursunuz. Hı -hı. İşte havada çarpışırken o pırpırlı uçaklarda eh, birkaç tane düşman uçağını haklarsınız, ondan sonra da sizi vururlar ağzınızdan kan gelir evet. çakılırsınız. Falan. John Convoy'ini şey yapanlar kovboy evet, olur. Kovboy olur falan filan. Ben, ben tabii denizaltı deniz kumandanıyım. İşte çok yapıştırırım, konvoyların ortasına A dalarım vesaire. Derken e, kazablanka bir bakarsınız. E, eski sevgilim, ünlü Burgun bir başka adamın karısı olmuştu. Para gelir. Para gelir falan. Do the ginseng. Hatırlıyor <gülüyor> musun? Play the ginseng. Play the ginseng. Yani bu arada böyle bütün olay denizaltının orada oraya konması sebebi denizaltının Balina ile olan benzerliği. Birisi yapma balina, öbürkü tabii yapma Peki, e, Oktay Bey, ben biraz İ kuzey kutbu denizlerini sormak ha. isterim. Çünkü kitabı okumadınız belli. Hayır okudum. Okuduğum için Kit sormak istiyorum. Öyle mi? Evet. Ha, okumayan şeydi. Ben ben, ben son dört ben... üçünü okudum. Evet. Hayır, e, kuzey kısmı okudum ama. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, biz sıcak bir yaşıyoruz hı hı. ve dolayısıyla işte bizim için deniz biraz kenarında yüzülen işte balık hı hı. Evet. Hı hı. şimdi e, ne tür bir duygu yaratıyor Kuzey Kutbu denizi yani o soğuk yani çok farklı tekneler şimdi, çok farklı sanıyorum denizcilik anlamındaki detay çözümler bir kere efendim e, dikkat ettiğimizse o kitapta yer yer sessizlik senfonisi diye bir terim evet, O evet. benim kendisi kendi terimimdir yani hı hı. hiç notaları olmayan hiç sesin olmadığı, fakat gene de bir senfoni duygusu uyandıran bir ses. Hani Alatürk'a müzikte bir makam çalışırken es vardır, es, sükut demek. Bu sükutu çok büyütün, çok yaygınlaştırın, kutup denizlerinde böyle bir sessizlik var. Bu sessizlik insanı gerçekten hem ürkütür, ben kutba gittim ama kutup denizlerine yaklaşık yerlere gitti. Ve orada büyük, büyük bir sessizlik vardır, çok etkileydi bir sessizlik vardır. Dikkat ederseniz balinaların özellikle bazı türlerinin kuzey güney hattında durmadan hattında, gidip durmadan geliyorlar. Gidip Biyolojik yapıları icabı, jinekolojik yapıları icabı, icabı, doğumla, doğurmakla falan ilgili yapıları icabı. Hı -hı. Bazı balinalar da vardır, hiç bu kuzey-yüney rotasında çalışmazlar. Ha. Mesela fin balinası doğu-batı çalışır. Doğu-batı aksın. Doğu-batı çalışır, onun için bazı fin balinaları Akdeniz'de, Akdeniz'de görülür, çok enteresandır. Peki o tabii kaya balinası var mı? Çok duymadım abi. <gülüyor> duymadım. Peki renkler nasıl oluşuyor? Şimdi bir coğrafyanın ayırıcı özelliklerinden bir tanesi renkler sanıyorum. Herhalde güneş ve gri bir gökyüzü renkleri farklı. Biliyorsunuz e, astronomik bir halde şey. Astro Evet astronomik bir halde şey. Kutup denizlerinde 6 ay gece 6 ay Günü. gündüz vardır. Hı -hı. E, gündüzlerinde e, böyle bir kere gü gü güneşi Hüzünlüdür Kutup Denizleri'nin olayı bir gerçek olaydan, bir tabiat olayından algılanmıştı. Biraz uzun bir kitap ismi ama hı hı. o beni etkilemişti. Kutup Denizleri'nin o hüzünlü, o sessizliği ve güneşin ışıklarının o ölgün ölgün oluşu Ve kitabın bitiminde de bir balinanın nükleer bir yaralanmayla, nükleer bir hastalığa yakalanmayla hüzünlü bir şekilde kayboluşu birleştirilmişti. O nedenle o etkiyi anlatmak için verilmiş bir Ama sizin sorunuz neden kutup denizleri diyorsanız kutuplar zaten balinaların vatanı. Yo Dilip, ben bu dönüp çok, dolaşım uğraş çok. Net bir bilgi almak için söyledim. Yani biz başka bir coğrafyada yaşıyoruz. Siz oralarda bulundunuz. Yani <gülüyor> ne tür farklılıklar oluşuyor? Deniz ben bir şeyimi aktarayım Beysin. Çok küçük bir gözlem tabii, tabii haddim olmayarak. Mustafa Bey Bey gibi deneyim. Yok yok ben ben kutuplara ee, gitmedim. Stockholm'e gittiğim zaman hakikaten en çok etkileyen beni o sükunet oldu enteresan. Havanın temizliği ve sükunet. Hele bir daha yukarı çıktı. Ee, Ekim ayıydı e, Stockholm böyle deniz içi bir temiz bir yarımada yani bir şey. Böyle buz kıran gemileri var her Hı. tarafta. Bunlar ne işe yarıyor dediler, dediler ki bir ay sonra kanal donacak. Ondan sonra bu gemiler de bu kanalı açacak. E, gemi trafiği de çalışmak zorunda. Yani hakikaten parametreleri de deninciğin herhalde oktavdan çok değişik. <gülüyor> kitabınızda zaten çok güzel bir bölüm var ama Ere Mehmet geliyor hadi kaptan denizde çiçekler açmaya başladı diyor. Aa, Hangi iki limandasınız? Ya. O kitabı iki, iki, iki, kitabı karıştırmışsınız. Ya burada Erelim Mehmet var. Erelli Mehmet'in er Mehmet'in şey değil mi? Var, tamam, evet, evet. Çiçekler açıyor kaptan yola diyor. Sizde böyle hemen uzlanan e, suyun çiçek Çiçek şey olması, kuyrağa giriyorsunuz, soğuğu mikrofezinden bir önce tüy. Buz çiçekleri, yani suda donma başladığı zaman Çiçekten deniz bu. suyunda böyle beyaz beyaz böyle, kristal değil de böyle çiçek gibi böyle pamuk pamuk bir oluşuyor. O pamuk pamuk olan şeyler de buz çiçekleri, onlar görüldü mü anlayın ki Donuyor. deniz donacak, kaçtınız kaçtınız Aşk. kaçmadınız, kilit kaldınız tamam. ve e, gemiler kaldı. Anladım. Orada gemiler kaldı, gemilerden bahsediyorum galiba. Evet. Bahsediyorsunuz, evet, bahsediyorsunuz. Başka. ve gemiler kalınca da neler oluyor onları da eğlendirip anlatalım gemi orada kalıyor, millet buzların üzerinden yürüyerek şehre gidip kızlar, kızlar gidip yani. <gülüyor> aileler evlenmeler, bir sürü hikayeler falan ondan Peki. sonra sarı sarı bebekler ben evet. kişisel bir soru sormak istiyorum evet. daha pek kişisel bir programda söz ettik evet. ama evet. E, evet. benim inşallah gerçekleşir e, 1999 İkbaharı filan gibi bir dünya turu projem var ve rotayı kuzeye çevirdim İzlanda'dan sonra Greenland'in güney ucundan Kanada'ya geçmeyi düşünüyorum. Tavsiye eder misiniz? Ederim de bunu denizle nasıl yapacaksınız? Tekneyle gideceğim. Yelkenliyle gitmek istiyorum. Bravo. Tavsiye eder misiniz? Etmez olur muyum ya? Ben zamanım, imkanım olsa ben de giderim. O zaman rotaya itiraz eden Alican sen ve herkesi uzman kişi görüşü olarak Eee gelecek programda, gelecek programda Oktay Bey'le bunu görüşeceğiz. Yalnız yalnız mevsimi falan tabii tabii tabii şeyler geçirtim. Pilot haritalar getirdim bütün Aylara göre nerede ne zaman çıkacağım ne yapacağım diye evet. biraz da ufak bir altyapı değişikliği düşünüyorum teknenin. bir dostumuz var Teoman Arsay. Evet, evet evet. Onda bir projesi var onun değil da, mi? Yok proje değil artık. Gerçekleşti. Artık aktif dışına çıkıyor. Yok Amerika'ya mı çıkıyor? Amerika'ya. Amerika o da o da mevsim bekliyor şubatta gidecek. Bu şubatta çıkıyor çıkıyamıyorlar. Şubatta çık. Öyle biliyorum ben. Artık. Ve öyle çıkmasınlar. İnşallah. Ne derler. Denizleri kolay Çok. olsun, rüzgarı kolay gelsin değil mi En, en var, iyi rüzgarlar onunla olsun. En iyi rüzgarlar en olsun. En sevdiğim ve en kısa temennim de selametle. Herhamet. Allah evet. selamet versinlerle. Evet. Peki ben programın sonuna doğru geldik ama içimde kalmasın. Sormak istiyorum. Kitabın beni en çok etkileyen bölümlerinden bir tanesi Mavi ile Hampeck Kızının aşk, aşk Öyküsü. Ee, bu Oktay Bey'in kitabına koyduğu tabii ki bir e, imajinasyondan ibaret ama inanılmaz onun için sordum programın başında Oktay Bey siz balina mısınız diye. O bir cevabı ee, bir erkek ve bir e, kız balinanın. Üstelik de farklı cinslerden. O özel bir Türk olarak var o ikide, evet. değil mi? Yani bir araya gelmiş. Aşkın milliyeti yok da onda. <gülüyor> Sürü, yani sürüden kapanı kırk kapmıyor. Burada sürüden kopup aşkı var. buluyorlar. Evet. Evet. O çok paradoksal bir olaydır evet. ama gerçekten evet. e, kişisel de olsa olur. Yani e, zorlanıyorum cevap evet. vermekte biliyor musun? Evet. <gülüyor> ama şöyle diyelim, e, aşkın milliyeti falan yok. Maviyle e, hampek. Böyle uzun bir, e, fakat bir çok dramatik bitiyor. Fakat sonunda gülüyorlar. E Kerzi ile başladı, Sonu aşka bitti. Tek kekemadi. Ay Kerziya, fizik hocası. <gülüyor> fizik hocası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yüksek Denizcilik Okulu. Beysun, programı kapatmadan bir belki e, Oktay Bey'in kitabından bir pasaj okumak istiyorum. Çok kısa. Tabii. Eee aslında bütün bu konuştuğumuzun belki bütün Özet özeti, özeti. Bu 200 yerini 27. sayfada özellikle bu insan canlıların konu vesaire üzerine. Okta ve şöyle demiş. E, o karada yaşamış milyon yıl önce biz ana rahminde bir su içinde milyon yıldır. Hmm. O denizlere vermiş kendini biz karada kalmışız. Ama ne var ki suda yaratılmışlığımız hala dünyaya gelmeden dokuz ay suda yaşamışsan hmm. evet. karnından bir kordonla hayata bağlıyordu kalma güçler. Milyon senedir bizi denizlere doğru çekiyor diyor. Yani doğru. denizle ilişkimizi aslında insan deniz olan tutkusunu bir tür yapısal bir Böyle bir açıklama bir ukalalıkla bitirebilir miyim? Estağfurullah. Şimdi efendim bu e, insanların doğmadan önce suda yaşaması Hı -hı. olayı çok önemli. E, tabii benim kapasitemi aşan bir olay ama doktorlar öne, e, özellikle jinefologlar çok iyi bilirler. E, onların tabiriyle konuşuyorum. Ana rahminde bir su var. Evet. Canlı bu suyun içinde yaşıyor, Görüşüyor. büyüyor, besleniyor Mesela. ve, e, e, ve Hı -hı. solunum yapıyor, Gelişiyor. sindirim Gelişiyor. yapıyor vesaire. Bu suya bu suya amniyos diyorlar. Amniyos canlının orada yaşayan su içindeki canlının ki ona biz su, hayat sularda başlıyor ya, insan Tabii. hayatı da sularda başlıyor. Hı hı. Ve o canlıya da amniyota diyorlar dibinde. Hı hı. O suyun ismi amniyos. Canlıya cinine de amniyota denilebiliyor bir anda. da ufak bir kalarlık. Doktorlardan öyle. özür diliyorum. <gülüyor> Çok, Peki güzel. ben programı kapatırım. Evet. Kapatıyorum. Yalnız Oktay Bey'de bir program daha yapacağız. Bu arada şu e, sohbetin dibine şey eklemek istiyorum. Herhalde Türklerin ana rahminde su yok. Gece <gülüyor> <gülüyor> Her şey programın Oo, konusunu da evet, böyle evet, açıkladın evet, evet Gerçekten öyle. <gülüyor> Herkese iyi pazarlar diyoruz. hoşçakal İyi pazarlar. Çok teşekkür ederim. Evet Açık Deniz'in sonuna geldik. Aşağı yukarı 22 sene önce yaptığımız bir söyleşiydi. Oktay Sönmez denizci kaptan ve aynı zamanda yazar Güneşi Hüzünlüdür Kutup Denizleri'nin kitabını konuştuk. O kadar 22 sene önce dediğim gibi. Evet, arşiv bazen böyle işe yarıyor. Ben ilk defa dinliyormuşum gibi keyifle dinledim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Evet, programın sonuna geldik. gökhan bir yok bu hafta. Kısaca Gökhan'la konuştuk. o TV'de bir çekimdeydi, onun için katılamıyor. Pazartesi sene itibaren yağış bekliyor, hava Çarşamba günden itibaren soğuyacak. Ben de şimdi buradan gördüğüm kadarıyla sisli puslu İstanbul günleri de olabilir diyorum. Evet açıkladığınız bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.